tartı mı derlerdi. Elhamdülillahi ki صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذن كثيرا Fîn tascbûrû ve tettâqû fîn dâlîk min âzmi lâmûr. Sıdik Allahü Alem. Allah manfağna bil Quran Al-Alem. Baraklana fi ve Rabbil Alem. İstigfurullah al-Hayy al bil Hayy al-Qayyum. İddî la mutabda ve dafat u ankumü la hümne ve aqûte illa billahil Alem Al-Alem. Teala ve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 %99'u Müslüman geziniyor, geçiniyor. Maalesef sarıklığa, sakallıya düşman kesiliyor ya. Bu nereden ithal edildi ya? Bu sarık dışarıdan ithal edilmedi ki ya. Müslümanlığın nişanı, Peygamber'in sünneti olarak bize geldi. İntikal etti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Maalesef,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 bu referandumda ancak 5 vakit namazını kılanlar rey kullanabilir çünkü bu dinle diyanetle ilgili bir konu olduğu için namazını kılanlar dindar sayıldığından onlar muhataptır geri kalanlara sormuyoruz bu soruyu 5 vakit namaz kılanlar kaç kişiler imam müezzinin şahidiyle hak verelim onlara caminin 5 vakit cemaatı kaç kişi bu cami 10 kişi o caminin 20 kişi toplandı Türkiye'de çıktı 5 milyon diyelim 5 vakit namaz kılan bunlar oy verecek soru ne konu ne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 Arkadaşın birisi diyor, camiye girdim diyor, namazımı kıldım diyor, başında da sarık. Ya camideki sarah ne karışıyorsun? Camide sarık serbest. Bugün camide sarılan sarık serbest. İmam da sarar, cemaat da sarar. Sarığa kim ne der? Dışarıda sarmıyorsan camide sarabilirsin, namaz kılıyorsun. Evinde namaz kılarken sarabilirsin. Buna kim ne karışıyor ki? E sen efendim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 Sarıksız kılınan 70 rekattan üstündür. Senin bir malın olsa İzmit pazarında 5 kuruş etse, Ada bazarında 50 kuruş etse nerede satarsın? Ada bazarında satar. O e, da uzaktır. Oraya gitme burada sat. E, ben 45 lira karı niye kaybedeyim ben enayi miyim dersin? E kıldığın namaz sarıklan kılarsan, 70 rekattan eftal oluyor. Sarıksız kılarsan 2 rekatta kalıyor. Abdest alırken kullanılan misvak hakkında da bu hadisler varittir.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 Feyzul Kadir'de Camus sahır hadislerinde İmam-ı Suyut'u zikreder. Bunların kaynakları var. Her dön dünya ne kadar böyle sararsa her dönüşüne kıyamet günü bir nur verilecektir. Sarık bizim Tirmizi hadisinde geçer. Farkuma ma beynena ve beynel müşrikine l'amayim alel kalaniz Bizimle Allah'a ortak koşanların arasındaki fark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 Fakat namaz kılarken mutlaka sarıkla kılmıştır. Hiç sarıksız kılmamıştır. Sultanül Ulama, Hanevi mezhebinin koç alimlerinin padişahı efendim olan Molla Ali Yülkari Hazretleri. Ali Yülkari Osmanlı'da en büyük alimlerden. Ve Hanevi mezhebimizin hüccetidir. Delil gösterdiği zattır. Bu zatın sarıkla ilgili bir risalesi vardır. Biz bu risaleden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 İki sarığı vardı. Biri küçük, biri büyük. Bazı kütüğünü sararlar Bazı bayram, cuma gibi zamanlar, namazlarda, cemaatlarda büyüğünü sararlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen sarkıtırlarda iki omuz arasından, bazen sarkıtmadıkları da vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta sahabe-i kiramdan birisi sarı çirkin sarmış. Yani çirkin derken böyle düzensiz sarmış. Bu Buhari'de geçer. Resulullah Efendimiz ona sallallahu aleyhi ve sellem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 Yusuf Aleyhisselam'ın sarı ziyaret edilmektedir. Yusuf Aleyhisselam kaç bin sene evvelki pe peygamberdir. Şarklıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah Ve kâle lehum nebiyyû minne âyete mulkihî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 yani ne demek istiyorum hepimiz günahkarız Allah kusurlarımızı bağışlasın affeyle. sakın bir sakallı ve sarıklı karşısında bir sakalsıza bir sarıksız hakaret etmesin onu kendinden küçük görmesin eğer kendini ondan büyük görürse o bu ümmetin en adisidir. kendini değil insanlardan sokakta gecen Allah'ın en adi mahlukundan üstün gören en adi olur biz kendimizi tezgi edemeyiz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 İmanı vardır ama Allah kurtarmayı nasip etsin. Mesele son nefesleri itibar hatimededir. Bundan dolayıdır ki sakın kimse demesin ve yanlış yorumlamazın ki hoca sakalsız da şöyle dedi, çarşafsız da böyle dedi. Ben böyle bir şey hiçbir zaman demedim. Sakalsız cemaatlerim vardır ve bu cemaatin o sakalsızdır. Ben onlar başımın tacıdır. Allah için buraya gelmişler. Başımın tacıdır. Bizim hocalarımız, şeyhlerimiz, hele ki şeyhimizin şey Alei eder evendiz hazretleri mübarek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 %99'u müslümansa bu ayet ve hadislerin hepsine okunması lazımdır 1.5 milyar müslümana değil 6 milyar insanlığa ulaşmamız lazımdır çünkü o peygamber ve ma arselnâke illâ kâffetellin nâsi ve Nedir sâde Arabın acemin peygamberi değil bütün insanlığın müjdecisi ve korkutucusudur onun sünnetidir bu din onun dinidir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 Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han, aleyhisselametüvelkufran, bu İstanbul ofet etmedi mi bize bağışlamadım? Başında ne var? ayağında ne var? Şal var. Üstüne ne var? Cüppe. Hanımın nasıl? Çarçaftı. Yani bunu yadırgamak nedir? 700 senelik ecdadının kıyafetidir ya. Örfündür ya, geleneğindir ya, göreneğindir ya. Dini de bıraktık ya.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 daha Türkiye'deki, dünyadaki Müslümanların çok çekeceği var. Rahatlık batmıştır, keyif kafaya girmiştir. Bu millet bu nimetlerle, bu lezzetlerle İslam'ın tadına tad eremez. Ama inşallah Rabbim bela ile uslandırmasın. Şu nasihatlarla, vaazlarla uslandırsın, yola getirsin de biz bela ile terbiye istemiyoruz. Allah Rabbim lütfuyla terbiye eylesin inşallah. İslam'ı Müslümanlara aziz eylesin, nusra eylesin, ehlini aziz eylesin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 Benim niyetime efendi hazretlerinin ve bütün cemaatın ve dünyadaki bütün Müslümanların korkularımızın emniyete ve güvenilirliğe dönüşmesi niyetiyle. Allah bize yeter ne güzel vakit. Celle şanuhu ve celle cila. İnşallah bunu 450 kere. Şişt. Şimdi oturun ya ben sepçedemedim. Şey Her gün okuyalım. İnşallah. Gezinmeyin ben size söyleyeceğim. Her gün...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 hem sohbet dinlerdiniz, Cuma gidip camide de kalabilirdiniz. Sabahın 14 seyrede bulunsanız çok büyük ecri ererdiniz. Niçin? 7 Cuma niyet ettik. Bu Türkiye'deki sıkışan Müslümanların suç sıkıntıdan feraha çıkması için Allah'ın izniyle boş dönmeyeceğiz. Çünkü ne zaman 14 seyrede yaptık, bak sarıklara şuna buna bir musalla dolundu. 14 seyrede geçen Cuma yapıldı. Elhamdülillah sütlüman ol. Şimdi bu 14 seyrede 7 Cuma niyeti aldık. Velev 3 Cuma olsun, velev bir Cuma olsun.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 zikir meclisi olsun ve tevhidlerle kapansın, hitamı misk olsun inşallah. Ve salavatlarla yatsı ezanı da yanaştı zaten. Okunacak. Namaza kavgayarız. Şimdi şeyleri kapatalım. Kamerayı. Efendim kardeşlerim, tabii burada aramızda yaptığımız yaptığımız ilanlar davetiyeler umuma bazı konular şeydina Muhammedin Muhammed bi kulli dayin ve ve ve sellem ve aleyhim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 Amin subhan rabbina al wa salam amal amal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 Mal fitnesinden, evlat fitnesinden halâs İslam ve elini aziz ile kührü ve ile, zelil eyle. Türkiye'de İslam için çalışanları her sahada Mansur Muzaffer eyle, İslam'ın Müslümanların yükselmesine engel olmak isteyenleri hayırla ıslâh'a ile ıslâha nasip olmayacakları defu ile eyle ya Rabbi. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Gücünü kuvvetini imha ile ya Rabbi. İmkânlarını al ya Rabbi. Amin diyen dillerin nâr-i dühimdene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 Müşkillerimizi halle asan ile ya Rabb. Korkularımızı emniyet etip dile ile ya Rabb. Umduklarımızı nail ile ya Rabb. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. İçimizde ne dert ne olursa seni vekil ettik havale ettik kabul ile ya Rabb. Bizden evvel ölenlere garık garık rahmet ile, kabirlerini nur eyle. Bir kere gelenleri kabirde bize ortak ile. Cemaatten Mustafa Karakuş efendi, Abdurrahman Osman efendiler vefat etmişlerdir. 32 yaşında bak kanserden 32 yaşında. Cemaatten gidiyor.